Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve Geçen haftaki son ayetimiz veya gördüğümüz son ayet-i kerime Hayatı ve ölümü verenin Allah olduğunu buna karşılık insanın Allah'ın nimetlerine nankörlük ettiğini ifade ediyordu. Bu ayet-i kerimeden anlaşıldığı üzere hayatın ve ölümün Cenab-ı Allah tarafından yaratılmasıyla birlikte gözetilen bir maksadı olduğunu görüyoruz. Ayet-i kerimenin devamına göre insan الْاِنْسَانَ لَكَفُورٍ Yani şüphesiz insan mankördür ibaresi hayat ve ölümden maksadın insanın şükredici olması olduğuna işarettir. Dolayısıyla bizim yaratılış gayemiz Allah'a şükretmek olarak ifade ediliyor bu ayet-i kerimede. Cenab-ı Allah bizi Yaratan hayatı ve ölümü veren o olduğuna göre, ölümü ve hayatı dilediği gibi kendisi belirlediğine göre, dilediğini dilediği gibi yarattığına göre, bizim kendisine ne şekilde ne surette şükredeceğimizi de o dilediği gibi belirlemiş olmalıdır. Bu mantığın bir gereğidir. Mantık bunu gerektirmekle birlikte, Şeriat da zaten böyle gelmiştir. Şeriatın geliş amacı bu ayet-i kerime çerçevesinde söyleyecek olursak insanın Cenab-ı Allah'a ne suretle şükredeceğini ifade etmektir. Ne yaparsa Allah'a şükredici olacağını, neyi yapmazsa veya neyi yaparsa Allah'a karşı mankörlük etmiş olacağını ifade ediyor şeriat. Şeriatın hülasası. Özü budur. İşte Bundan sonraki altmış yedinci Ayet-i Kerime Bunu özellikle Vurguluyor. Ayet-i Kerime Birçok meseleye bir arada işaret ediyor Ve onlara açıklama getiriyor. Estağfirullah diyor ki Likulli ummetin Cealne men seken Hum Nasikuhu. Biz her bir ümmet için bir şeriat tespit ettik. Onlar o şeriata göre hareket ederler, amel ederler, riayet ederler, uyarlar. <gülüyor> Cenab-ı Allah burada ümmetlere... Şeriat koyma yetkisinin, hakkının, selahiyetinin kendisine ait olduğunu evvela ifade etmektedir. Biz her ümmet için kendimiz bir şeriat tayin ettik. Onlar da ona göre hareket ediyorlar. Demek ki Allah'a düşen bize izleyeceğimiz yolu, yani şeriatı, yani akide ve ibadeti, hukuku ve buna benzer hukuk kapsamındaki iktisadı, ahlakı ve her şeyi beyan etmek Allah'a aittir. Bizim vazifemiz ne? Onun beyan ettiği ve bize gönderdiği şeriata göre hareket etmektir. Çünkü Cenab-ı Allah burada şeriat koyma, ümmetler için şeriat koyma, Öznesini kendisine ait olarak gösteriyor. Öznesinin kendisi olduğunu belirtiyor. Konulan şeriate uymanın öznesini de ümmet olarak gösteriyor. O halde insanoğlunun kendisi için ve kendisi gibi sair insanlar için bir akide veya bir şeriat koymak yetkisi yoktur. Çünkü insanın vazifesi kendisi için konulmuş olan ilahi şeriata riayet etmekten ibarettir. O çizmeden yukarı çıkarak, haddi aşarak, haşa Allah'ın şeriatını bir kenara iterek şeriat koymak, hukuk oluşturmak, inanç oluşturmak, akide oluşturmak, ideolojileri akidelerin yerlerine, akidenin yerine ikame etmek, hak ve selahiyetine sahip değildir. Nereden anlıyoruz? Buradan anlıyoruz. لِكُلِّ اُمَّتِينَ جَعَلْنَا مَنْ hum nasiku. Tarih boyunca diyor biz her bir ümmete, Kendimiz bir şeriat yaptık ve onlar o şeriata uyarlar veya uymak durumundadırlar. Musa'nın şeriatını kim indirdi Aleyhisselatü Vesselam? Allah indirdi. İsrail okullarının bu şeriata karşı vazifesi neydi? Bu şeriata riayet etmekti. Gereklerini yerine getirmek Sonradan indirdiği İncil ile Tevrat'taki bazı hükümleri hafifleten kimdi? Cenab-ı Rabbül Alemin diye elbette. İsrail buna karşı konumları neydi? Bu hükümlere riayet etmek, gereklerini yerine getirmekti. Ama gerek Yahudiler, gerek Hristiyanlar ne yaptılar? Bu şeriatleri hem indirilmiş hallerinden değiştirdiler hem o indirilmiş hallerine riayetini değiştirdiler. Yani hem haya şeriata göre yaşamayı tarif ettiler hem şeriatın kendisini tahrif ettiler. Böylelikle onların ebediyen sırat-ı müstakime bulma şansları kalmamış oldu. Ne zamana kadar Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ın şeriatine tabi oluncaya kadar. Şu anda Cenab-ı Allah'ın bütün ümmetler için geçerli kıldığı, emrettiği şeriate tabi olma imkanı bütün beşeriyetin önünde mevcut. Fakat sadece bir tanedir bu. Her ümmet için kılındı kendi zamanında. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam için de ise bu son zamandaki ilahi şeriattır. Bu şeriate uymak durumundadır bütün beşeriyet. Ürettikleri ideolojiler ne olursa olsun, kabul ettiklerini söyledikleri inançlar veya reddettikleri inançlar yani inançsızlıkları ne olursa olsun durum değişmez. Herkes istisnasız olarak Muhammed aleyhissalatü vesselamdan itibaren bu şeriata tabi olmak zorundadır. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor çünkü. Benim nübuvvetimi işiten Arap olsun olmasın. Beyaz tenli olsun başka renkten olsun. İşitip de bana tabi olmadıkça onun için kurtuluş mevzu bahis değildir. Hidayet bulmak mevzu bahis değildir. Ve bu mealde Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadis-i şerifleri pek çoktur. ayet Kerime'nin bundan sonraki cümlesi de esasen bu manayı daha da vurguluyor. Madem diyor biz her ümmete bir şeriat tayin ettik ve onlar bu şeriate uymak durumundadırlar. Bizim istediğimiz odur. O halde yunazi fil Allah'u Ekber Sakın asla seninle hiçbir hususta özellikle bu şeriat meselesinde seninle münaza etmesinler. Tartışmasınlar. Çekişmesinler. Çekişmemelidirler. Tartışmamalıdırlar. Ya boyun eğmek durumundadırlar. İnsan şeriat hususunda mücadele ederek haşa Allah'la savaşa girmek üzere yaratılmadı ki şeriate itaat etmek üzere Allah'a kul olmak için yaratıldı. Şeriate itaat suretiyle şeriatın istediği gibi inanmak istediği gibi amel etmek istediği gibi hayata düzen vermek, hayatı tanzim etmek suretiyle Allah'a ibadet etmek için yaratılmıştır. O halde diyor Sakın iş hususunda, emir hususunda, hiçbir hususta yani seninle tartışmasınlar. Sen neyi getirdin o tartışılmazdır. Onu kabul etmek zorundadırlar. Çünkü ben alemlerin Rabbiyim. Onların durumunu da bilirim. Onların neyle ıslah olup düzeleceklerini de bilirim. Onlar için neyin dünya ve ahirette? Kurtuluş sebebi olduğunu da bilirim. Ben hiçbir hükmümde onlara zulmetmem. Onlara ağır gelecek hükümler de koymam. Ne zulmetmenin, ne onlara ağır gelecek hükümler koymanın bana bir faydası var. Hatta onların iyi olmalarının da bana bir faydası yok. Kötü olmalarının da zararı yok. Niye? Lehama <gülüyor> مَا her bir nefsin kazandığı kendi lehinedir. İktisap ettiği kendi aleyhinedir. Hem Arapça çok harika bir dil elhamdülillah hem de Kur'an-ı Kerim bu dili ifade yerindeyse en güzel dilin inceliklerini en güzel kullanmış bir kitaptır. Bir metindir ifade yerindeyse. <gülüyor> ile ikte ve ile iktesebe lehâme kesebet ve aleyhâ mektesebet. Kesebe ile iktesebe arasında Arapçada önemli bir fark var. İkisi de kazanmak kökünden geliyor. Kesb kökünden geliyor. Fakat kesb kolaylıkla bir şeyi elde etmek için kullanılır. Kolaylıkla kazanılan şeyler için kullanılır. Onun için müfessirler ...kazandığı iyilikler kendi lehinedir diye tercüme tefsir ederler. Ki doğrusu da budur. İyilikler kendi lehinedir. İkteseme ise zorlukla ve meşakkatle kolay elde edilemeyen, zorlukla elde edilen şeyler için kullanılır. tamam mı? Bir adam masasının başında oturur, paranın nereden geldiğini bilmez... Bir diğeri sabahtan akşama kadar akla karayı seçer. Efendim söyleyeyim ifade yerindeyse annesinin burnundan emdiği süt, burnuna, burnundan gelir annesinden emdiği süt akşama gelir ancak bir lokma ekmek bulabilmiştir. Mesela. İşte birincisinin ki kesbtir. İkincisinin ki iktisaptır. Zorla ve İşte Cenab-ı Allah zaman zaman başka ayetlerle alakalı olarak da Benzeri şeyleri söylüyor ve dikkat çekiyoruz. İyilik kolay yapılır. Çünkü insan fıtratıyla örtüşür. Şeriata uymak fıtrata zor gelmez. Bozulmamış olan fıtratlar şeriata kolaylıkla riayet ederler. Şeriata uymakta zorluk çeken kimseler bu manada eğitilmeye muhtaçtırlar gerçekten. Kendi kendilerini eğitmeye ve şeriata uymak onlar için ifade elindeyse ek, ekmek yemek, su içmek gibi kolay olacak bir hale onu getirmeye çalışmaları lazım. Aslında doğru fıtrata zor gelen nedir? Günah işlemektir, şeriatın dışına çıkmaktır. Küfür zordur. Niçin? Çünkü küfürün akli bir izahı yok kardeşim. İnkarın akli bir izahı yok. Allah'tan bir çak, Allah'tan başka... Pek çok tanrılar, yani Allah'a ortak koşmanın bir izahı yok. Kabul edilebilir bir tarafı yok. Birçok Hristiyan'ın Hristiyanlıktan çıkma sebebi ne? Allah hem birdir hem üçtür. Matematiksel olarak böyle bir şey mümkün değil zaten. Bir nasıl üçe eşit olur? A papazın talimatında öyledir, sen itiraz edemezsin. Bunu anlayamazsın. Bir gün gelir anlayacaksın. Kendisi anlamış mı? Anlamdıysa izah etsin bize de. Tamam mı? Günah, inkar, küfür, fıtrata aykırı olduğu için Cenab-ı Allah burada, amel Rasulü de hepinizin bildiği, ve وَاَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ Okuyoruz bari ne okuduğumuzu biraz daha iyi anlayalım. Kötülük namına, nefsinin aslında zorlanarak, normal halinde, Zorlanarak kazandığı kötülükler de onun aleyhinedir. Kötülük hem kazanılırken zordur, hem cezası çekileceği zaman zordur. Fıtrata terstir. Ruha ağır gelir, nefse ağır gelir. Onun için günahkarlar, dertliler sarhoşlukla işi bitirmeye, kapatmaya, o sıkıntılarından kurtulmaya çalışırlar. Sebeplerden birisi de günahkarlıktır. İnsanı sarhoşluğa ve uyuşturmaya, kendisini uyuşturmaya iten sebepler bunlardır. Deliliğe, intihara iten en önemli sebep, başkalarına zulmetmektir. Sebeplerin arasında bu da var. Ciddi intiharlar. Adam bakıyor ki, bu kadar kan döktük, bu kadar zulmettik, şu, bu kadar haksızlık yaptık. Ne olacak bizim halimiz? Öldürmekten başka? Doğru düşünebildiği zaman, daha doğrusu yaptığı işin mahiyetini anlamaya başladığı zaman, intihar etmekten veya kafayı oynatmaktan yapacak başka hiçbir şey kalmaz önünde. Onun için vebal işlemek, günah işlemek, hududullahın dışına çıkmak nefis için ağırdır, zorlanarak yapılan işlerdir. Fazla emek harcar. Bu budur. Onun için biz madem kazandığımız her bir şey, iyilik bizim lehimize, kötülük aleyhimize, o halde lehimize olan şeriate tabi olacağız, aleyhimize olan şeriatın dışına çıkmayacağız. Çıktığımız yerden hemen ilk fırsatta tekrar Sırat-ı Müstakim caddesine, ana yola döneceğiz. Felaha götüren yola tekrar döneceğiz. Çünkü yoldan çıktın mı, makası ne kadar açarsan dönüşün için mesafe o kadar uzar, o kadar zorlar. Onun için Peygamber aleyhisselatü vesselam bize ne emretmiş? وَاَتْبِعِ السَّيِّئَةَ hasanete تَمْحُهَا Şu nebevi irşada bakın. Etbi' hemen arkasından yetiştir. O demek. Hemen arkasından, kötülüğün hemen arkasından iyilik yap ki onu silsin. Yani o iyiliğini, o kötü kötülüğe kefaret olmak şu uru ile yapacaksın. Kötülüklerini unutmayacaksın. Dolayısıyla kötülükler, kötülük yaptıkça İyiliğini artır. Faraza. Bir kötülük yaptıkça 5 lira sadaka veriyorsanız günde 10 lira sadaka verin. Bu noktadan itibaren nefsiniz o 10 liraları bu sefer diyecek ki ya bu kadar 10 lira vereceğime günah işlemeyeceğim. Ama böyle de olmayacak çünkü nefsiniz 10 liraya vermeye alıştı artık. Günah işlemeden yine 10 liraları vermeye devam edeceksiniz. Bundan kim karlı? pişkarlığız inşallah. Rabbim kabul buyurduktan sonra mesela kalmıyor. Onun için Cenab-ı Allah Cenab-ı Peygamber gelmiş geçmiş eğiticilerin, mürebbilerin elbette en büyüğüdür. Çünkü en büyük mürebbiler, eğiticiler, peygamberler onların da en büyüğü Aleyhissalatu vesselam'dır. Ne kadar güzel söylüyor. Ve etbi'u's-seyyate'l-hasenete Temhuha. Kötülüğün hemen akabinde iyiliği yetiştir ki onu silip süpürsün, etkisini bırakmasın. Niçin? Çünkü her bir kötülük işlendikçe kalpte siyah bir nokta konulur. Kalp parlak ve cilalıdır günahsız haliyle. İşlediğimiz her bir günah kalbe siyah bir nokta koyar. Hasenat, tevbe ve istiğfar bu nükteyi, noktayı, siyah noktayı ne yapar? Siler. Mahvetmek zaten silmek demek. Onu silsin diyor. Onun için emir hususunda sakın kimse diyor seninle münazığa etmesin, çekişmesin. Çünkü kendilerine zor gelecek işler yapmış olurlar o zaman. Ama her halükarda münazığa edecekler olacaktır. Tartışanlar olacaktır. Bunun için diyor sen vazifene devam edeceksin. Onlar, hem, onlar seninle çarpmışlar. Bu onların vazifesi. Seninle Şeriatın emirleri hususunda tartışmayacaklar. Tartışmamalıdırlar. Bu onların vazifesi. Senin vazifen ne? وَدْعُوا ila رَبِّكَ Sen Rabbine davet etmeyi sürdür. Sense Rabbine, Rabbinin yoluna yani çağır. Allah yolundan sapanlar, uzaklaşanlar çok. Ne kadar çoksa bizim vazifemiz o kadar çok. E ya işte kime anlatacaksın, kime söyleyeceksin? Söyle söyleyebildiğin haber. İbrahim Aleyhisselam'ın Allah tarafından aldığı emre verdiği cevap ve al, sorduğu soru ve aldığı cevap bize yetmiyor mu? Ey İbrahim insanlar arasında haccı ilan et. Ya Resulallah ben buradan bütün insanlara sesimi nasıl duyuracağım? Sen seslen duyurmak bizden buyurdu. Sen davet et. O davetin tesirini halk etmek Allah'a aittir. Duyarsa ne âlâ? Sevap kazanırsın. Onun kadar sevap kazanırsın. Duymazsa sen yine sevabını almışsın zaten. Sevabını almış. Bir şey kaybetmiyoruz Onun için ve ile Rabbi bu da çok ilginç bir ifade İslam davetiyle diğer dinleri ve ideolojilerin en ciddi ayırım noktalarından birisidir Biz kime davet ediyoruz ve kimi neye davet ediyoruz e insanlar gelin sizi zengin edeceğiz mi diyoruz Ey insanlar biz sizin zenginlik kaynaklarınızı sizinle paylaşmak için sizi davet ediyoruz. Bu diyoruz. Sizden bir şey istiyor muyuz? Hiçbirisini söylemiyoruz. Peygamberlerin söyledikleri gibi söyleriz biz. Bunun karşılığında biz sizden kimseden hiçbir ücreti istemiyoruz. Hatta sizin hidayet bulmanız için sizi davet etmek yolunda kendi malımızdan, mülkümüzden, canımızdan fedakarlık ediyoruz. Çünkü bizim inancımız bize bunu emrediyor. Onun için İslam'a yapılabilecek en büyük iftiralardan veya yapılmış en büyük iftiralardan birisidir. İslam ülkeler fethetmek için cihadı emretmiştir. İslam zenginlik kaynakları <gülüyor> elde etmek için ele geçirmek için fethetmiştir. İslam kılıçla yayılmıştır. Şimdi şeytan aynaya baksa kendisinden başkasını görür mü? Görmez. Bu emperyalistler, kefereler kendileri böyle. Zannediyorlar ki de İslam böyle. Bu şeytanın aynaya bakmasıdır. Aynaya bakınca kendisini görür. Başka bir şey göremez ki. Bir ara hadis diye dinlemiştim, görmedim, bilmiyorum ama anlamı önemli. Güya Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına Ebu Bekir radıyallahu anh görmüş. Eğer varsa kaynağını bilen söylerse memnun olurum. Ben hatırlamıyorum bir yerde gördüğümü ama bir ara dinlemiştim. Peki doğru mu değil mi bilmiyorum doğrusu isterseniz. Fakat anlamı önemli. O, o kayıtla zikrediyorum. Ebu Bekir radıyallahu anh geliyor. Ebu Bekir radıyallahu geliyor. Ya Resulallah, ne kadar güzelsin, ne kadar hoşsun, ne kadar böyle her türlü iyilikler sende. <gülüyor> Doğru söylüyorsun demiş. Bu arada Ebu Cehil gelmiş veya belki de Ebu Leheb. Ne kadar çirkinsin, ne kadar kötüsün, ne kadar berbatsın vesaire demiş. Yine doğrusun demiş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sormuşlar. Ya Resulallah şeyler söylediler bunların her biri. İkisine de doğru söylüyorsun demiş. Ben bir aynayım diyor. Allah Herkes bana bakınca kendisini görür. Kendisini görür. O güzellik Ebu Bekir'in güzelliği. Elbette Resulullah'ın güzelliği Ebu Bekir radıyallahu anh ile alakalı olarak veya ümmetinden birisiyle kıyas edilmez. Yani mesele bu. İşte İslam böyle bir aynadır. İslam böyle bir aynadır. Ah. Emperyalistler kendileri kılıçla yayılıyorlar ya, silahla zoruyla yayılıyorlar ya, her türlü zulmü yapıyorlar ya, zenginlik kaynaklarını dünyayı kontrol etmek için ellerinden gelen her türlü zulmü, ahlaksızlığı, hayasızlığı, gaddarlığı, çoluk çocuk, hasta, okul vesaire hiçbir şey, yaşlı, erkek, silahlı, silahsız, herhangi bir ayrım gözetiliyor mu? 5 yıldır, 6 yıldır Suriye'de, Orta Doğu'da 50 yıldır İsrail tarafından işlenen bu cinayetlerde yapılanlarda en ufak bir hakka ve hukuka riayet ediliyor mu? Şimdi bunlar bir, İslam'ın da Müslümanların da kendilerinden farksız olduğunu anlatmak için böyle derler. İki, İslam'a iftiraların üzerine yaptıkları iftiralarla dikkati başka taraflara yönlendirip kendi cinayetlerinin görülmesini istemezler. 12 yaşında bir kızcağızı, okul öğrencisi kızcağızı, İsrail askerleri yolun ortasında öldürüyor. Tekerlekli sandalyesiyle yardıma gelen Müslümana engel oluyorlar. Aylardır daha ilk mahkemesine dahi hiç çıkartılmamış Filistinli Müslüman mücahitler hapsi de hala İsrail zindanlarında. Bir, iki, üç, beş değil. En sonlarından birincisi Muhammed el-Kaik dedikleri bir Müslüman. Rahit Salah dahi onun için açlık görevine giriyor. Dünya bunları görmüyor. Suriye'de olan biteni dünya görmüyor. Mısır'da darbecilerin yaptıklarını dünya görmüyor. Libya'da emperyalistlerin köpekliğini çok affedersiniz yapanların yaptıklarını, işlediklerini dünya görmüyor. Irak'ta işlenen cinayetleri dünya görmüyor. İran'ın işledikleri Hizbullah denilen, isminden başka Allah'la en ufak bir alakaları olmayan o ekibin, İşledikleri cinayetleri dünya görmüyor. Ve bunlar İslam'a dil uzatıyorlar. Sorarım onlara İslam bu dünyaya gelmemiş olsaydı İslam medeniyeti olmamış olsaydı tarihten İslam'ı ortadan kaldırın. Bakalım beşeriyet, hak, adalet, ilim, özgürlük ve buna benzer, erdem, ahlak, cenaplık ve buna benzer. Ne kadar güzel ve üstün ruhi ve ahlaki kavram, müessese, kurum varsa bunları beşeriyet nereden tanıyacaktı? İslam'ı kaldırın. Beşeriyet temizlik nedir bilmez. Diyeceksiniz ki Romalılar hamamları kurdular, geliştirdiler dünyanın her bir tarafında. Roma'da hamam temizlenmek için değildi. Roma'da hamam çok affedersiniz fuhuş içindi. Ya. Hamamlarda yenilir, içinir. Ondan sonra... Herkes istediğini bir kenara alır. En hayvani bir şekilde çok affedersiniz, yapacağını yapar. Kardeş Hiç ne olursa olsun. Bu mu medeniyet? Medeniyet senin o hamamı oldukça teknik bilmem ne falan filan mühendisliklerle inşa etmen değildir. Senin o hamamı nasıl kullanacağındır medeniyet. Evet, Hristiyanlık mabedler kurdu. Mimari bakımdan belki çok mükemmel mabedler. Belki ne var? Biz bunu inkar edecek değiliz. Fakat mabedlerde teslis varsa yani hakiki manada Allah tevhid edilmiyor ve Allah'a ibadet edilmiyor. Allah'tan başka uyduruk bir takım ilahlara ibadet ediliyorsa burada medeniyet yok ki. Allah'ın evladı olur diyorlar. Zevcesi olur diyorlar. Bizim hahamları, bizim rahiplerimiz evlenmez diyorlar. Peki rahiplerinize yakıştırmadığınız şeyi Allah'a nasıl yakıştırıyorsunuz? Bu basit çelişki bile onların farkında vardıkları bir şey değil. Farkına bak şöyle dursun, savurmaya kalkışıyorlar. Onun için biz her şeye rağmen Müslüman olarak her türlü zulme maruz kalsak da insanlar bizi istedikleri kadar Farklı daha doğrusu hakikatimize aykırı tam taban tabana zıt bir surette gösterseler de bize zulbetseler de biz bu insanları hakka davet etmeye devam edeceğiz. Çünkü her şeye rağmen biz insanların iyiliğini gerçekten gerçek bana da isteyenleriz. Suçlu suçsuz hedef gözetmeden, kimlerin öleceğini hesaba katmadan, önüne gelen yerden, önüne geldiği yerden, vas geldiği şekilde bombalar atmanın, patlatmalar yapmanın, bilmem ne etmenin, sivilleri gözetmenin, hedef almanın vesairenin, ne hakla, ne hukukla, ne şeriatla, ne adaletle, ne insanlıkla, Hiçbir şeyle en ufak bir alakası olamaz. Fakat ben size söyleyeyim. Biz Müslümanlar da yüzyıldır İslam'a sırt çevirmenin bedelini ödüyoruz. Geçen de kısaca söylemeye çalıştığımız gibi, ümmet olarak Arabımızla Türkümüzle, Kürdümüzle, Lazımızla, Çerkezimizle, her türlü grubumuzla veya söyleyeyim adımızla, ünvanımızla, küçüğümüzle, büyüğümüzle, alimimizle, cahilimizle. Allah'ın dinine dönmekten başka bizim kurtuluşumuz olmayacağı gibi beşeriyete verecek bir şeyimiz de olmaz. Bu ümmet insanlığa İslam sayesinde türlü türlü armağanlar verdi. Kendisi kurtuldu, başkalarını da kurtardı. Eğer tekrar bu ümmet için kurtuluş mukadderse, bu yine ancak İslam'a dönmekle mümkün olacaktır. İslam'a öyle şöyle böyle dönüş değil. Kayıtsız, şartsız, peşin hükümsüz, pazarlıksız, ve İslam'a hiçbir şey eklemeden, İslam'dan hiçbir şey çıkarmadan bütünüyle İslam'a talip olmak ve bütünüyle İslam'a dönmek. Esasen şu anda Müslümanların üzerimize çullanmalarının, insanların daha doğrusu beşeriyetin, zalimlerin, emperyalistlerin üzerimize çullanmalarının sebebi İslam dünyasında İslam ümmetinde dediğim çapta, yetersiz de olsa İslam'a dönmek azim ve kararlılığının yavaş yavaş baş göstermesidir. Yoksa bütün yöneticiler gibi, batı emperyalistleriyle işbirlikçi kurdukları gibi, halkın da buna itiraz etmeyeceği bir yerde, Zaten işleri tıkırında bir de ayrıca yorulup seninle niye savaşçısın? Niye seni bombardıman edeceksin? Mesele bu. Suriye'nin başına gelen la ilahe illallahın ifadesi de ise bir başka ifadesi olan menna gayrek ya Allah sloganıydı kardeşim. Senden başka kimsemiz yok Allah'ım. Ne demek? Sen bizi hem koruyansın, hem gözetensin, hem koruyansın. Senden başka bizi koruyacak yok. Dolayısıyla senin şeriatinden başka bizi kurtaracak da yok demektir. İşte bu söz, bütün küfür dünyasını hop kaldırıp hop oturtmaya yetiyor. Suriye niye bu kadar zulme maruz kalıyor? Çünkü Allah'ın dinine talip oldular babadan dededen devam eden esed zulmüne küfre en barışçıl en masum bir şekilde baş kaldırdılar. Fakat emperyalizme göre, kafirlere göre onların talepleri masum değil. Talepleri en ağır cezayı hak ettiriyor onlara göre. Ne ben emperyalizmi, emperyalizmin uşaklarının kurdukları, tepeme kurdukları düzeni, nizamı kabul etmiyorum dediler. Benle gayret ya Allah budur. Onu istedikleri için onlar istenmedi. Ya, bu budur. Afganistan İslam'a talip olduğu için hala durulmadı. Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu sıkıntıların sebebi de budur. Şu an bu şekilde İslam'a doğru kımıldanmalar hissedildiği için devam etmesi, artması, bu damarın gürleşmesi daha verimli bir hal alması istenmiyor sağlıklı mecrasına atması istenmiyor. İslam'a gerçek manada talip olan insanların olacakların bu şartlarda daha kolay çıkma ihtimali dolayısıyla ortaya çıkmalarının önü alınmak isteniyor. Biz ne kadar ne için mücadele ettiğimizi bilmek zorundaysak ve bu varlığımızı doğru bir şekilde çizgimizi, hayatımızı, hayatiyetimizi doğru bir şekilde devam ettirmemiz için ne kadar önemliyse düşmanımızın da bize karşı neden durduklarını bilmek de o kadar önemlidir. Yoksa onlar her zaman bizi kandırırlar. Cenab-ı Allah'a haritayı baştan beri elimize vermiş. Ne diyor? Estaizu billah. Ve len tarda ankel yehudu velen nasara hatta tettebi'a milletahu. Yahudiler de Hristiyanlar da sen onların milletlerine, yani din ve şeriatlerine, yani ideolojilerine, yani rejimlerine, yani onlara kuklalığı kabul etmeye razı olmadığın sürece onlar da senden memnun olmazlar. Kaldı ki onlarla maazallah bir Müslüman kiliseye gitse bile yine şüphelenirler. Şüphelenirler. Ya bu adam bizi kandırıyor derler. Ha, o Teorik olarak haklıdırlar ayrı bir şey. Çünkü bir Müslüman, Müslüman olduktan sonra İslam'dan çıksa bile Hıristiyanlık onu tatmin etmez ki. Yahudilik onu tatmin etmez ki. Onun için olmaz. Geçelim. O halde diyor sen Rabbine davet etmeyi sürdür. <gülüyor> Niçin? Niçin davet edeceğiz, etmeye devam edeceğiz? Çünkü biz doğru yoldayız. İnneke le alâ hudem mustakîm. Çünkü sen doğru mu doğru? Bas doğru bir hidayet üzere ilerliyorsun. E? Yani diyor ki Cenab-ı Allah bize ey Müslümanlar kendinize Müslüman kalarak bencillik yapmayın. Şu Müslümanlığı başkasıyla paylaşın. Müslümanlık eksilmez. Şu Müslümanlığı başkalarına taşıyın. Onlar da bu din ile sizin gibi mutlu olmalarını sağlayın. Onların da ahiretlerine ışık tutun. Onların da ahirette sizinle beraber mesut olmaları için onlara yardımcı olun. Bu sizin elinizdekini azaltmayacak, aksine daha da çoğaltacaktır. Demek ki doğru yol üzere olma nimetine sahip olmanın bir de nesi var? Yükümlülüğü var. Bunun gereği olarak... Biz bunu başkalarına taşıyacağız. İşte bu yol ta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın başlattığı, daha doğrusu ilk olarak onun kendisini yerine getirmekle olunduğu yoldur. Ve Rabbine davet et. Niçin? Çünkü sen dosdoğru bir hidayet üzeresin. Hidayet zaten doğrulukta kendisidir. Hidayet doğru yolda gitmek demektir. Doğru yolda ilerlemek demektir. Hele bu doğru yol bir de Cenab-ı Allah tarafından istikamet ile yani istediğin hedefe en doğru, en güzel ve en etkin bir şekilde götüren bir yolsa, ondan daha alası olmaz. İslam yolu öyle bir yol. Sesimiz maalesef cılız çıkıyor. Beşeriyete duyuramıyoruz. Ve işin kötü tarafı bazen Müslümanlar olarak bizden bir kısmının yaptıkları bazı ahmaklıklar, İslam'ın hakiki veçhesinin, o gerçek parlak veçhesinin olduğu gibi görülmesini önleyecek türlü propagandalara da zemin hazırlıyor. Ve evet. ince seninle mücadele edip tartışacak olurlarsa... Sen tartışmayı sürdürme diyor. Tartışmayı bitirecek şekilde onlara şu cevabı ver. Allahu Yani deseler ki ya sizin yolunuz İslam o kadar güzel bir yol değil ki bizim yol daha doğrudur. Bakın sizin yol güzel olsaydı bu kadar ezilmezdiniz, bu kadar geri kalmazdınız. Bir baksanıza Avrupa'ya, o aya gitti bir zamanlar diyorlardı ya. Şimdi de uzaya gidiyorlar, bilmem ne ediyorlar, şunu yapıyorlar, bunu ediyorlar. Siz doğru yolda olsaydınız ey Müslümanlar niye bu halde kalacaktınız ki? Bu söz tabii büyük bir hakikati, evet doğrudur. Müslüman olsaydık evet bu halde kalmazdık. Yani şu manada, gerçekten İslam'ın gereğini aradan geçen uzun tarihi boyunca sekte vermeden olduğu gibi sürdürseydik, şu anda dünya tarihi başka türlü olurdu. O doğru. Müslümanlığı gereklerini yerine getirmeyi geride bıraktığımız doğru. Fakat İslam hak yolda olsaydı, manasına hak yolunsaydı manasında bu iddia yanlıştır. Çünkü dünya tarihini bilmek halinde Müslümanların bu durumlarının niçin böyle olduğunu izah etmek çok kolaydır. Fazla değil. 300 yıldan bu yana dünya tarihini iyi kötü bilen herkes İslam dünyasının niçin bugün bu vaziyette olduğunun sebeplerini de çok rahat bir şekilde bilir, anlar, izah eder ve bunun kesinlikle Müslümanların dininden kaynaklanan bir netice olmadığını çok rahat anlar. Onun için eğer seninle tartışacak olurlarsa sen tartışmayı sürdürme. Çünkü ilmi olmayan, hakkı bulmak maksadıyla yapılmayan inadına, Yapılan tartışmaları sürdürmek gereksizdir. Anlamsız bir yorgunluktur. O zaman sen de onlara şöyle diye: "Fekul Allahu a'lemu bima ta'malu." Sizin yapmakta olduğunuz amelleri Allah en iyi bilendir. Hem Hakikatle karşı karşıya gelmelerini sağlıyorsun. Hatırlatıyorsun onlara. Allah sizin yaptığınızı en iyi bilendir. Dolayısıyla yaptıklarınızın karşılığını verecektir. Sanmayın ki bu yaptığınız yanındaki, yanınızda kar kalacak. Hepsinin karşılığı tek tek verilecek. Yüme tecidu kullu nefsin ma amilet min hayrin muhdaran aw ma amilet min su' tabadalu an baynaha wa bayluhu amadan ba'ida. O kıyamet günü öyle bir gün olacaktır ki her bir nefis hayır namına olsun, şer namına olsun, kötülük namına olsun. Ne işlediyse onu bulacaktır. Kendisiyle kötü amelleri arasında da çok uzak bir mesafe olsun isteyecektir. Ama öyle olmayacaktır. Çünkü Cenab-ı Allah İsra suresinde buyurduğu gibi وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنَاهُ تَائِرَهُ ف۪ي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا Evet bu ayet-i kerimenin meali dahil inşallah. Dersten sonra ikinci derste söyleyeceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah'ın nezdinde dedik hiçbir şey kaybolmaz. Her nefis hayır türünden şer türünden ne yaptıysa onu hazır bulacaktır. Ve üstelik kötülüklerin kendilerinden fersah fersah uzak olmasını isteyecektir. Bizimle dinimiz hususunda veya onlara yönelttiğimiz davetimiz hususunda tartışan ve karşı çıkanlara gelince madem işi inada bindiriyorlar buyurun inatlarını sürdürsünler dercesine ama gerçeği de onlara hatırlatmayı ihmal etmeksizin Allah sizin neler yapmakta olduğunuzu en iyi bilendir diyerek geleceğe yönelik yaptıkları her bir işin karşılığının görüleceğini onlara hatırlatacağız. Ayet-i Kerime devam ediyor. Daha doğrusu bir sonraki Ayet-i Kerime aynı manayı tamamlayıcı olarak şöyle diyor. Estaizu billah. Allah'u yahkumu beynekum yevmel qiyâme. Fîmâ kuntum fihi farklı. Evet. ileride gelecek şu bu surede hazanı hasman ihttasmu fi rabbihim. Bütün beşeriyet iki insan gibidir. Ayet kelime diyor ki işte bunlar Rableri hususunda anlaşmazlığa düşmüş iki hasımdırlar. Biri Rablerinin bir ve tek mutlak hakim şeriatının mutlak uyulması gereken, bu şeriatı tebliğ eden Resulün bir ve tek önder olması gerektiğini ifade eder ve söylerken, bunun da gereklerini yerine getirmek isterken, bir diğeri, hayır biz alemlerin Rabbinin uluhiyetini kabul etmiyoruz. Bizi yaratmışsa na yarattı. Fakat bizim hayatımıza niye karışsın efendim? Bizim tercihlerimizi niye yönlendirsin? Niye belirlesin? Bize niye şeriat versin? Bizim aklımız var, fikrimiz var. Biz hayvan değiliz. Kendi kendimize bizi mutlu edecek, aramızda adaleti sağlayacak kanunlar koyabiliriz. Bizim ideolojilerimiz var. Rejimlerimiz var, sistemlerimiz var. Hukukumuz var, ahlakımız var. Var, var, var. Doğru? Ben ne Nefis ve şeytan. Onun için bütün beşeriyet ileride gelecek bu ayet-i kerimelerin belirttiği gibi iki insan durumundadırlar. Bütün insanlık adeta iki kişi gibidir. Rableri hususunda birbirleriyle tartışan iki hasım, davalaşan iki hasım. Dünya da bütün insanlar bu iki kişiden birisidir. Dünyadaki bütün insanlar bu iki saftan birisinde yer alır. Ha, Ama kimi safın önlerinde, kimi safın en riskli yerinde, kimisi de şöyle uzağında, kıyıldığında, köşesinde. O ayrı bir konu ama netice itibariyle insanlar iki kişiden birisidir. Ya hakkın yanındadır ya hakkın karşısındadır. Ya batını savunur, ya hakkı savunur. Birinden birisi. Başka yok. Onun için diyor ki Allahü Teala Allahu u Yehkumu Beynekum al Kiyama Kıyamet gününde aranızda Allah hükmedecektir. Ey o zaman şimdi kafamıza göre takılarım demek değildir bu ayet-i kerime. Kıyamet gününde Allah aranızda hükmedeceğine göre şu dünyada Kıyametteki hükmün lehinize tecelli etmesi için yapmanız gerekenleri yapınız. Nedir o? Allah'ın şeriatine ve hükmüne bu dünyadan teslim olmak. Esasen kainat Allah'a teslim olmuştur. Allah'ın kanunlarına göre hareket etmektedir. Bizim vücudumuzun irademiz dışında ki bütün faaliyetleri Allah'ın hükmüne teslim olmuştur. Sadece bizim sınanma noktamız irademizle Allah'ın hükmüne, şeriatine teslim olup olmamak noktasındadır. İnsanoğlu burada imtihan ediliyor. Yoksa kalbimiz Allah'ın koyduğu nizama göre çalışıyor. Damarlarımızda kan Allah'ın koyduğu nizama göre çalışıyor. Alıp verdiğimiz nefes ve bu nefesin vücudumuzdaki etkileri, etkinlikleri vesaire her neyse Allah'ın nizamına göre cereyan ediyor. Yediğimiz gıda Allah'ın nizamına göre yetişiyor. Allah'ın nizamına göre bizim için gıda olarak faaliyet gösteriyor, vücudumuzda etki gösteriyor midemiz, bağırsaklarımız, kan dolaşımımız, hücrelerimiz, her bir şeyimiz, beynimiz her bir şeyimiz, ciğerlerimiz vesaire. Allah'ın nizamına teslim olmuşlardır. Ama burada sadece bir sınanma noktamız var ve bu bizim geleceğimizi belirliyor. Dünyamızı belirlediği gibi geleceğimizi de belirliyor. Allah'ın şeriatini kabul etmek veya etmemek İşin başı bu, esası bu. Mesela Allah kıyamet gününde aramızda hükmedecektir. Çünkü biz kendi aramızda bir türlü neticeye vardıramıyoruz ya meseleyi. Ne onun batılını ben kabul ediyorum, ne o benim hakkımı kabul ediyor. E peki bu ilanı nihaya, o beni kabul etmiyor, ben kabul etmiyorum diye mi devam edecek? Hayır. Kıyamet gününde Allahü Teala, Hak sahibine hakkını verecek, haksızlara da hak ettikleri cezayı verecektir. Allahu yâkumü bîn kum yoma'l-kiyamah, <gülüyor> fîma kuntum fîhi tahtilifud. Dünyadayken hakkında anlaşmazlığa düşmüş olduğunuz hususlarda, Kıyamet gününde aranız aranızda hüküm verecek olan Allah'tır. وَهُوَ خَيْرُ Hakimin En güzel hüküm veren O'dur. Hükmü en güzel olan O'dur. Hükmü en sağlam olan O'dur. Küfrün hükmü Kur'an-ı Kerim'deki benzetmesiyle örümcek ağı gibidir. Örümcek ağı n kendisini dahi yerine göre koruyamaz daha güçlü varlıkları korunması daha sağlam korunmaya ihtiyacı olan varlıkları nasıl koruyabilir Peki e Allah hakkımızda anlaşmazlıklar hakkımı amalaş anlaşmazla düştüğümüz hususlarda aramızda hüküm verecektir nasıl bunun için Allahü Teala'nın ifade yerindeyse gerekli bir altyapısı var mı? Neye göre aramızda hükmedecek? Hakim, davalılar arasındaki meseleyi bilmek zorundadır. Davayı ne kadar doğru ve iyi bilirse o kadar doğru ve isabetli hüküm verme şansı yükselir. İşte... Kur'an-ı Kerim'in ayetleri bu vesileyle daha önce de söylediğim gibi aralarındaki münasebetler akıllara durgunluk veriyor. Kur'an-ı Kerim'in ayet sıralamalarındaki, sure sıralamalarındaki mantığı İslam alimlerinin, tefsir alimlerinin tenasubül âyi ve suar ayetlerle sureler arasındaki münasebet uyum, ahenk, ilgi adını verdikleri başlı başına bir Kur'an ilmidir. Fevkaladedir Kur'an-ı Kerim'de bu münasebet. İşte anlaşmazlığa düştüğümüz hususlarda kıyamet günde Allah hakkında aramızda hüküm verecek. Bakın hüküm vermek için ilmin gereğini ve ehemmiyetini hem vurguluyor hem de Allah zaten bunları bildiğini söylüyor. Dedik ya doğru hüküm vermek için ifade yerindeyse allah Teala'nın kullandığı veya muhtaç olduğu veya fiilen sahip olduğu Altyapı nedir? Elem ta'lem ennallaha ya'lemu mâ fissemâi vel ard Sizin ihtilaflarınız bir şey değil. Onları bilmek. Bilmiyor musun? Bilmedin mi ki Allah gökte ve yerde olan her bir şeyi biliyor? Gökte ve yerde ne varsa Allah'ın da onu bildiğini bilmedin mi? Bilmiyor musun? Dolayısıyla Allah için aramızda hüküm vermek, anlaşmazlık konularımızda haklıyı haksızdan ayırt etmek haşa bir mesele değildir. Üstesinden gelinmeyecek bir husus değildir. Göklerde ve yerde olanı bilen elbette benim meselenin aramızdaki münazayı anlaşmazlık konularını kimin ne kadar haklı olduğunu, kimin haksız olduğunu da elbette bilecektir. Bilmemesi mümkün değil. Dolayısıyla... Bilgisinin doğruluğu ve mükemmelliği dolayısıyla hükmü de öyle adaletli olacaktır. Ayet-i Kerime aynı anda bizlere o kadar çok ders veriyor ki. Ey başkaları hakkında ahkam kesecek olan hakimler! İlla hakimlik makamında olmanız şart değil şu işi yapan kafir olur ona kafir demeyen de kafir olur ona kafir kabul etmeyen de kafir olur sırala gitti bütün dünya müteselsilen kafir oldu yavaş ol kardeşim sen dava meselesini anlaşmazlığı hakkıyla bilmeden önce nasıl böyle müteselsil zincirleme uzayıp giden hüküm verebiliyoruz neye dayanarak senin eğer ilmi ve şer'i bir dayanağın yoksa, malumatın yoksa Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler ayetinin kapsamına girmeyeceğinden nasıl emin olabilirsin? Çünkü bilgisizce hüküm verdiğin zaman Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiş olamazsın. Mesela budur. Onun için Cenabı Allah göklerde verdiği ve olan her şeyi bildiğine göre aramızdaki anlaşmazlıkları ve bu anlaşmazlıklarda kimin ne kadar haklı olduğunu, kimin haksızlığını da en iyi bilecektir. Üstelik, İnne zâlike fi kitâb. Şüphesiz bunlar, hepsi de bir kitapta yazılı ve kaydedilmiştir. Niçin bize karşı? Cenab-ı Allah kıyamette soracak, kitaplarını okuduktan sonra her birimize amel defterlerimizi kulum okuduğun amel defterinde işlemediğin halde işledin diye yazılı bulduğun bir şey var mı? Bir kötülük yok ya Rabbi diyecek. Kulum işlediğin halde buraya kaydedilmedik bir iyiliğin var mı? Gördün mü? Eksik yok ya Rabbi. Meleklerim senin hakkında bunları tek tek yazarken sana zulmettiler mi? Yok ya Rabbi. Her şey sağlam. Sen bile kendi aleyhine, daha doğrusu yapılan şahitliği reddedemeyeceksin. اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ ala اَفْوَاهِهِمْ ve teklemunaa idihim ve teşhedu erculuhum bima Allah Allah Bugün ağzlarınıza ağzlarına biz mühür vuracağız. Bizimle elleri konuşacak. Ve neler yaptıklarına dair ayakları şahitlik edecek. Var mı bunun ötesi? Bu kadar mükemmel bir şey. Yani Cenab-ı Allah bizlere hakimlik hukukunu da öğretiyor. ha. Ey dünyada hakimlik yapanlar yaptığınız hükümleri davaları bilmem neleri kelimesi kelimesine kaydedin diyor. Çünkü Cenab-ı Allah bizim hakkımızda kıyamette hüküm vereceği zaman bakın belge var. Olayı bilmek var. Davaya muttali olmak var. Davayı bilmeyen hakim Nasıl hakkında hüküm verecek davayla ilgili aramaz ki? Bütün bunlar bir kitapta yazılıdır. İnne zalike alallahi ysir. <gülüyor> Allah Allah. Şüphesiz bu bütün bu sırrı zikredilenler Allah için pek kolaydır. Zor bir şey yok. Zor bir şey yok. Peki, Allah'tan başkasına ibadet edenlerin herhangi bir dayanaklarının olabileceği düşünülebilir mi? Kıyamet günde çünkü bunlar azap edilecekler. Peki neye göre ibadet ettiler? Neye dayanarak Allah'a ortak koştular? Neye dayanarak Allah'a karşı çıktılar? Neye dayanarak O'nun şeriatını reddettiler? Neyi bahane göstererek O'nun gösterdiği, emrettiği şekilde imanı kabul etmediler? Bunları delillendirecekler veya delillendiremeyeceklerine göre azaba mahkum olacaklardır. İşte değerlendiremeyecekler. Onun için ne diyor Cenab-ı Allah 71. ayet-i kerimede? Ve <Gülüyor> ya'buduna min dunillahi ma lem yunzil bihi sultana ve ma lehum bi ilm ve li lidzalimin min nasiis. Onlar Allah'tan başka mahlukata, yaratıklara, varlıklara, Allah'ın kendisiyle ilgili bir sultan, burada delil demektir. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde bu kelime delil ve belge manasınadır. Bir delil indirmediği şeylere ibadet ederler. Delile niye sultan deniliyor? Sultan, sultadan geliyor. Yani güç, kuvvet ve otoriteden geliyor. İslam noktayı nazarında da en büyük güç haklı olmaktır. Hak da delile dayanmak zorundadır. Delile dayalı olarak sen haklı olursan en büyük saltanat senindir. Onun için Ebu Bekir radıyallahu anh efendimiz halife seçilince irade ettiği huik hutbesinde dünya alem duysun ve bugün işlenen zulümlerden utansın. Bakın ne diyor. Ey insanlar diyor. Ben en hayırlınız olmadığım halde başınıza geçirildim. Şu mübarek tevazuğa bakın. Vallahi ümmetinden sonra bu ümmetin en üstünü, en faziletlisi, en hayırlısı odur. Radıyallahu teala. Amen. En hayırlınız olmadığı halde. Bu tevazu bile onu bu ümmetin en hayırlısı yapmaya yeter. Çünkü Resulullah vefatından önce ne demişti? Onun hakkında ona din uzatanlar utansın diye söylüyorum. Şüphesiz insanlar arasında arkadaşlığıyla ve malıyla bana en çok minneti olan bana en çok yardım ve desteği olan kişi Ebu Bekir'dir. Mescide atılan bütün kapıları kapatın. Ebu Bekir'in kapısı Müstesna. Resulullah namaza çıkamadığı zaman onu yerine imam tayin etti. O namaz kıldırsın dedi. Hem de İkide bir ifade dese Hz. Ayşe radıyallahu anh validemiz babasının üzüleceğini vesaire gibi mülahazalarla onu söylemekte işi geciktirince peygamber kızıyor aleyhissalatü vesselam. Gidin emredin onu namaz kıldırsın dedim. sözümü iki etmeyin dedi yani aleyhissalatü vesselam. Başkasına söylemedi. İyi madem söylemediniz bir başkası kıldırsın diyebilirdi, demedi. İşte bu Ebu Bekir radıyallahu anh halife seçilince şöyle diyor. En hayırlınız olmadığım halde başınıza seçildim, getirildim. Şunu bilin ki bugün dünyaya, bu müstekbirlere, zalimlere, emperyalistlere, kafirlerin kodamanlarına da, küçüklerine de, büyüklerine de, başlarına da, kuyruklarına da, oyuncakçılara, kuklacılarına da kuklalarına da bunu söylüyoruz. Bakın ne diyor. Aranızda bir kimse eğer haklı ise güçsüz dahi olsa benim yanımda güçlüdür. Ona ait olan hakkı başkasından alıp ona verinceye kadar. Onun başkasındaki hakkını alıp kendisine verinceye kadar. Aranızda Zalim olan bir kimse, güçlü de olsa benim önümde, benim yanımda zayıftır. Ondaki başkasına ait olan hakkı alıp sahibine verinceye kadar. Dünyada bu şekilde adaletli bir devlet başkanı, halife nutku, başkan ne derseniz deyin, bu alanda bunu söylemek ve ifade etmek hem de böyle çarpıcı, etkileyici ve özlü ifadelerle dünya tarihinde sadece Ebu Bekir'e aittir. Anh. Bizim sahip olduğumuz şeref mirasıyla hiç kimse boy ölçüşemez. Fakat bu yüce şereften biz haberdar değiliz. Yeteri kadar sahiplenemiyoruz. Farkında olmak zorundayız. Kendi zenginliklerimizi keşfetmek zorundayız. İşte onun için Hakka Sultan denilmiştir. Delile Sultan denilmiştir. İlme Sultan denilmiştir. Ümmet bugün sürünüyorsa ilim sultanına sahip olmadığı için sürünüyor. İlmin gücüne sahip değiliz biz. Ya o için ma lem yunazzil bihi sultan. Allah'ın kendisiyle ilgili bir sultan indirmediği varlıkları Allah'tan başka varlıklara Allah'tan başka ibadet ediyorlar. Üstelik ve ma leysa lehum ilm. Kendilerinin de hakkında bilgileri olmayan şeyleri Allah'a ortak koşuyorlar. Allah'tan başka ona ibadet ediyorlar. Burada Cenab-ı Allah ilmin iki önemli ifade edilirse olduğunu da ifade ediyor. Birisi Allah tarafından indirilen sultan, diğeri bizim kendi çabamızla gerek bu sultanı, gerek kevni sultanı, kainattaki sultanı öğrenmek suretiyle elde edeceğimiz ilim. Cenab-ı Allah ikisini de mevzubahit diyor. Ve ikisi birbirini destekler. Allah'ın indirdiği sultan ile bizim elde ettiğimiz doğru yoldan elde ettiğimiz doğru bilgi arasında bir çelişki ve zübahis olamaz. Olamaz. وَمَا لِلْظَالِم۪ينَ مِنْ نَص۪يرُ Zalimlerin asla hiçbir yardımcıları olmaz. Ve تُتْلَى عَلَيْهِم آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ ف۪ي وُجُوهِ الَّذ۪ينَ كَفَرُ her bir ayet ayrı bir vakanın ifade yerindeyse sebebini anlatıyor, yorumunu yapıyor, izahını yapıyor. Niçin bu vaka böyledir? Her bir ayet ayrı bir şey. Bakın kafirler niye Müslümanlara karşı acımasızdırlar, merhametsizdirler? Onları kabullenmek istemiyorlar, sevmiyorlar, yücelmelerini istemiyorlar, bir iyiliğe sahip olmalarını istemiyorlar. Niye? Çünkü onların iman ettikleri hakka karşıdırlar. Onların iman ettikleri hakkı sevmiyorlar. İşte ayet bunu dile getiriyor. Ve izâ tutlâ aleyhim âyâtuna beyyinat Onlara karşı bizim ayetlerimiz apaçık halleriyle okunduğu zaman Kafir alanların yüz ifadelerinden o ayetlerden hoşlanmadıklarını, onlara tepkili olduklarını, onları reddettiklerini görür ve anlarsın. Çok çok senelerce önce yaşadığım ufak bir hadiseyi anlatayım. Buna Etkileyici bir örnek. Öğretmenliğe yeni başlamışım. Otobüste memlekete doğru gidiyoruz tatil günü galiba. Yanımızda da yine meslektaş bir öğretmen. Nereli olduğunu söylemeye gerek yok. O zaman için baya böyle zırk komünistleri çok olan, yoğunlukta olan bir şehirden birisi konuşuyoruz. Ne yapıyorsun dedim, öğretmenim dedi. Güzel. Sen ne yapıyorsun dedi, ben de öğretmenim dedim. Ne öğretmeni dedi, din bilgisi öğretmenim dedi. Gece, ışıklar içeriden sönük. Samimi söylüyorum, yüzünden tiksindiğini, nefret ettiğini gördüm ve anladım. O karanlıkta. hala böyle yüzünü buruşturup ekşitmesi gözümün önünde. Neden? Belli. Din bilgisi öğretmenim dedim. Herifin suratı değişti. Evet. Dide bu kadar düşman. Din öğretmeni, din bilgisi dersleri öğretmeni olmasına bile tahammülü yok. Yıl 76 veya 77. Samimi söylüyorum, yüzünde ben dinden Allah'ın ayetlerinden hoşlanmadığının, onlardan nefret ettiğinin ifadesini gördüm. Ve dediğim gibi yanımda oturuyordu ve karanlıktaydı. Buna rağmen onu fark ettim yani. Yani ayet-i kerimeler, Kur'an hakikati anlatıyor. Her birimiz inanıyorum ki buna benzer bir şey yaşamışızdır. Haydi namaz kılayım dediğin zaman, iyi, iyi, namaz mı kılacaksın?" diyenlerden tut, avandıma söyleyeyim ya biz Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek istiyoruz. Bu miras meselemizi biz İslam'a göre mesela paylaştırmak istiyoruz. Baasır da mı? Diyenlere varıcıya kadar her türlüsü var. Ve bunların hepsinin ortak özelliği ayet-i kerimede o kadar net ve veciz ifade edilmiş ki Te'arifu fi vücûhillezîde keferul munkar. Sen kafir olanların yüzlerinden ne kadar tepkili olduklarını veya bu işten hoşlanmadıklarını, bu işi reddettiklerini görürsün, anlarsın. Allah'ın dinini reddetmek, Allah'ın şeriatını bile bile reddetmek, farkında olarak reddetmek kesinlikle kişinin imanını bırakmaz. Aksine imanın olmadığını ortaya koyar. Ama bu kadarla mı kalıyorlar? Yok. Ayet-i Kerime devam ediyor. Bu Ayet-i Kerimeler bizlere dünyayı, hayatı, günümüz olaylarını, tarihi, geçmişi, geleceği anlayabilirsek hepsinin anahtarlarını veriyor. Hepsini izah ediyor. Yekâdûne yestûne billezîne yetluna aleyhim ayatina. Allahu Ekber. Kendilerine karşı ayetlerimizi okuyanların üzerine neredeyse çullanacaklar ve onları baskı ve zulümleri altına alacaklar. Ellerinden gelse onların kökünü kazıyacaklar diyor yani ayet-i kerime. Kur'an hakikati tasvir ediyor. Bu ayet-i kerimenin bu bölümünü anladığınız zaman anladığımız zaman coğrafyamızda Yaşananları. Yaşananları da anlarız, yorumlarız, fark ederiz. Sebebini anlarız. Onların bizimle alıp veremedikleri tek şey bizim Müslüman olmamızdır. Bunu unutmayalım. Ne diyor ayet-i kerime Buruç suresinde? Estağilu billah. Ve mâ minhum. İlla en yu'minu billahil azizil hamid Onlardan bu şekilde intikam almalarının tek bir sebebi var. Aziz ve hamid olan Allah'a iman etmeleri. Merhum Akif de diyor imanları öyle diyor büyük bir suç ki bütün vahşetler ona denk gelir diyor. Yani o kadar büyük bir suç kabul ediliyor ki vahşetleri her türlü vahşeti işleyen kafirler o zamanın İngiliz kafirleri Hinduları, yamyamları bilmem yedi türlü belayı çağırıp İslam ümmeti üzerine getirenler tek bir sebep için geldiler. Ehli İslam'ın efendim Elindeki tevhid kalesini veya kalplerindeki tevhid kalesini tarumar etmek, yerle bir etmek. Becerebildiler mi? Hayır. Becerebilecekler mi? Asla. Muhammed Allah'ın dini sayesinde pek güçlü bir ümmettir. Ne zaman yere düşse, Allah'ın dinine bağlılığının zayıflığından dolayı yere düşmüş olacaktır. Fakat kuvvetle yerine o dine tekrar sarıldı mı yine dimdik ayağa kalkacaktır. Ümmet ayağa kalksın istenmediği için küfür bu kadar çullanıyor. Fakat ümmet ayağa kalkma kararını vermiştir. Ümmet ayağa kalkıyor ve kalkacaktır. Göstergeler istediği kadar böyle göstermiyor zannedilsin. Onların gördükleri farklı şey, bizim gördüklerimiz farklı şey. Bu ümmet eğer bir Mısırlı şair Ahmet Şevki'nin bir şeyidir veya bir başka şair belki çağdaş şairlerden. İzâ şe'bun erâdel hayat'a" Fala buda an istejib al kader diyor. Bir toplum eğer hayatta kalmayı kararlaştırmışsa kader de mutlaka bunu kabullenecektir. Bu ümmet yaşamak istiyor. Bu ümmet bütün öldürücü darbelere rağmen varlığını sürdürmek istiyor. Yani bu ümmet ölmeyi kabul etmiyor. Dolayısıyla kafirlerin darbeleriyle bu ümmet dizleri üstüne düşse bile yere yıkılmayacaktır. Yine ayağa kalkacaktır. Hiç kimse ümitsizliğe düşmesin. Madem ki Allah'ın dini terü taze, bütün ihtişamıyla gözümüzün önünde, elimizin altındadır. Ve madem ki semadan gönderilen, indirilen bu kurtarıcı ip elimizin altındadır. Geriye sadece bizim bu ipe sıkı sarılmamız kalıyor. Bu gayreti de ümmet Allah'ın izniyle gösterecektir. Bu çabayı ortaya koyacaktır. Allah nurunu tamamlayacaktır. Kafirler hoş görmese bile... Allah dinini en üstün din haline gelecektir, getirecektir. Müşrikler razı olmasa bile, münafıklar istemese bile. Sadece ümmetin ifade elindeyse ayağa kalkma iradesini göstermesine ihtiyaç var. Başka fazlaca bir şeye ihtiyaç yok. Bu ümmet diyecek ki, ben bu din uğrunda, her türlü tefrikayı ayaklarımın altına alıyorum. Kavmiyetçiliği de, batıl ideolojileri de, şu rejimi de, şu sınırları da bilmem neyi de ne varsa beni ayıran Müslüman kardeşimden, ne varsa beni ayıran dinimden, akidemden işte hepsini ayaklarımın altına alıyorum. Ne varsa benim dinime tekrar yeniden dönmenin önünde engel teşkil eden hepsini ortadan kaldırıyorum. Ne varsa bana ölçü olarak, rejim olarak, sistem olarak, ideoloji olarak dayatılmak istenen onların hepsini elimin tersiyle itiyorum. Benim için sadece bir şey vardır. O da Allahü Teala'nın bana teklif ettiği ve başkasını kabul etmediği İslam. Ben onunla var oldum, onunla hayat bulacağım. Onun için yaşarım ve onun için öleceğim. Ümmet bu kararını verdiği zaman vallahi ne Amerikası ne Rusyası ne Esed'i ne Sisi'si ne Şusu ne Busu ne de İblisi ne Malikisi ne de bir başkası bu ümmete en ufak bir zarar veremeyecektir. Hatta bu ümmetten merhamet dilenmek için Geçmiş suçlarının ve cinayetlerinin müsamaha ile karşılanması için ümmetten özür dilemek için kuyruğa gireceklerdir. Mesele bizim kararımızdır. Mesele bizde bitiyor, bizde düğümleniyor. Biz var olma iradesini yitirmeyeceğiz. Yitirmedik, Fakat bunun çıtasını daha da yükseltmemiz lazım. Bu kadarı yetmiyor. Ümmet birbirine daha çok genetlenmeli. Ümmet ihtilafları tamamıyla ortadan kaldırmalı. Hem tevhide iman eden bir ümmet arasında ne ihtilaf olsun ki? Ne ihtilaf olsun ki? Allah'ın dinini yüceltmek isteyenler için, gayesi bu olması gerekenler için, onlar arasında ne gibi bir ihtilaf olabilir? Niye Allah'ın dini ihtirafa tahammül etmez. Kabul etmez ve müsait de değil zaten. Onun için Allah'ın dinine dört elle sarılmamız lazım. Kafirler işte biz o dine sarılmak istediğimiz sürece bizim üzerimize gelecekler. Gelmeye devam edecekler. Peki bunlara da bizim Kur'an-ı Kerim'in irşadıyla söyleyecek bir çift sözümüz var. Ey üzerimize gelen kafirler dinleyin diyor. Kul Efe unebbiikum bişerrim min zalikum Ey kafirler sizin bize vermek istediğiniz kötülüklerden sizin için daha şerli olanı haber verelim mi? Ennar Hal belki bu dünyada Size göre, hesabınıza göre, yaptığınız zulüm yanınıza kar kalıyor gibi görünebilir. Fakat neticede sizin varacağınız yer cehennem ateşidir. وَعَدَهَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ keferu. Allah o ateşi kafir olanlara vaat etmiş... Cehennemlik olmakla onları tehdit etmiştir. Ve bi'sel masîr o ne kötü bir varış yeridir. Ne kötü bir dönüş yeridir. Oraya gidecekler. nasılda it kelime. "Kul ya, ay yehal, Ladin kafaro, sətğləbuna, və tıpşarona, Ey kafirler! Küçüğü ile büyülü Amerikasından Rusyasından, Suriyesine, İsrailine, Çinine, bin məmnun hepsi de dahil. Yerlisiyle, yabancısıyla. Şuralısıyla, buralısıyla. Ey kafirler! Setuglebune Ey ümmet bu vaade inanın. Setuglebune yakın gelecek içindir. Fazla geçmez pek yakında yenilgiye uğrayacaksınız. Ve tuhşarune ile cehennem. Bir de cehenneme de atılmak üzere toplanıp bir araya getirileceksiniz. İman ederler mi etmezler et, e, bilmiyorum ama bu halleri devam ederse mesela Putin ile Obama birbirlerini cehennemde tekbelleyecekler, sen daha aşağıya diyecekler Böyle. O halde bize Allah'ın vaadine sağlam bir şekilde iman etmek ve bu vaadin tahakkuku için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirerek durdurak bilmeden çalışmak, ne gerekiyorsa her türlü fedakarlığı ortaya koymak düşer. Hiç öyle çok fazla kimse bir şey beklemesin. Daha doğrusu şöyle yapalım, böyle yapalım, hayır büyütmeyin işi. Bana göre her Müslüman bulunduğu yerde üzerine düşeni sonuna kadar yapsın, Allah'ın izniyle o karşı konulamaz ifadelerinde ise İslam kervanı yoluna koyulacak ve hiç kimse onu yolundan alıkoyamayacaktır. Ama şöyle olsun, böyle olsun, şu şunu yapsın, bu bunu yapsın dediğimiz sürece bize hiçbir şey yapmak sırası gelmez. Bunu bırakalım kardeşlerim. Herkes bulunduğu yerde yapabildiğinin en mükemmelini yapsın. Ve bulunduğu yerde yaptıklarıyla yetinmesin. Kendisi için bir basamak yukarıda bir hedef seçsin. Çıtayı biraz yükseltsin. Daha fazlasını bu din için yapsın. Bitti. Kendisi için daha fazlasını yapsın. Haftada bir teheccüde kalkıyorsa iki defa kalksın. Bir saatini Müslümanlar için dua etmek için geçiriyorsa iki saatini geçirsin. Müslümanların fakr-ı zaruret içerisinde olan bu hallerini onarmak için on lira veriyorsa on beş lira versin. Ümmetin cehaletini hafifletmek için günde on saat çalışıyorsa on iki saat çalışsın. Budur. Ümmetin, bakın, birkaç alanda ciddi bağımlılığı var. Bir, ideolojik bağımlılık. Evvela ümmet, her türlü batıl ve İslam'la bağdaşmayan ideoloji ve düşüncenin zincirlerini kırmak zorundadır. Kalbinden ve zihninden. İki, ekonomik bağımlılık. Ümmet, Kendisi için ihtiyaç olan her şeye kendisi sahip olmalıdır. Ve kendisi bunu yapmalıdır, üretmelidir. En azından aldıkları, sattıklarından az olmalıdır. En az. Üç, ümmet ilmi sahada başkasının sofrasının kırıntılarını yiyerek, Ayakta kalmak gibi bir sefaleti kabul etmemelidir. Bu üç alanda biz kendimize gelebildiğimiz zaman kişiliğimiz de bağımsız olur, kimliğimiz de bağımsız olur, ümmet olarak da kimse bize bir şeyler dayatamaz. Onun için her Müslüman bu kısacık ama çok önemli hayat programını kendi hayatına tadbik etsin. Hedeflesin. Bu iş ana unsurdan ne kadar yapabiliyorsa hepsini en sonuna kadar bu konudaki alan, bu alandaki katkılarını ortaya koysun. Yoksa devlet yapsın, yöneticiler yapsın, siyasiler yapsın, zenginler yapsın. Fakirler uğraşsın, şu yapsın bu yapsın. Kimse o zaman herkes herkese görev biçer, bir kendisine görev biçmez. Şeytanın en güçlü tuzaklarından birisi budur. Bazen konuşuyoruz. Ya işte alimlerimiz bir araya gelsin. Farz edin ki alim yok. Ne yapacaksınız? Veya alimlerimiz vazifeniz yapmıyor. Siz üzerinde düşeni yapın. Alimlere görev biçmek bırak onların işi olsun. Bicerlerse ne ala biçmezlerse ne ala, kendileri bilir. Kaybeden kendileridir. Ama sen alimler görevlerini yapmıyor diye, onlar yapmıyor diye sen de olduğun yerde durursan sen kaybedersin. Kullu nefsin birek hesabet rehine. Her bir nefis kazandıkları karşılığında rehindir. Cahillerin nefsi alimlerin görevlerini yapması karşılığında rehindir demiyor ki. Veya fakirlerin nefsi zenginlerin zenginlerin ki fakirlerin vesaire öyle bir çapraz şey yok dinimizde. Herkes kendi kazandığı karşılığında rehindir. O halde herkes üzerine düşeni yapmak zorundadır. Bu üç alanda en azından ümmet tam anlamıyla bağımsızlığı elde etmek için her birimiz bu üç alanda bağımsız olacağız. Buna dikkat edeceğiz. İkide bir, bazen Ne yapıyoruz? Efendim işte şu malları boykot edelim. Bu hikayedir. Önemsemediğim için söylemiyorum. Çözüm olmaz. Boykot edeceğine o malların alternatifleri eğer bir ihtiyaçsa onları sen üret kardeşim, sen üret. Sen ortaya koy. Hadi efendime söyleyeyim ketçapı bilmem neyi vesaire çikolatayı Üzerine çarpıcı çizdin. Arabanı ne yapacaksın? Ne? Benzinini ne yapacaksın? Canım yerlemedim, bir antipires kullandım. Az daha deliyor diye. Arabayı. Kabul. Dolayısıyla, böyle evet ama söyleyeyim, zaman zaman. Tamam, yani yapanların dediğim gibi iyi niyetine saygım var önemsiyorum da. Fakat bu tek başına hiçbir şey ifade etmez. Kaldı ki o listelerin bazen bizzat firmaların kendi aralarındaki rekabetlerini körüklemenin bir ürünü ve bir oyuncağı da olabilir. O ayrı bir konu. Ha? Kardeşim sen, her şey senden olacak. Bunu ben kendi adıma Müslüman olarak çok önemsiyorum. Kumaşı ben ürettiğimi farz ediyorum. Veya yün benden gidiyor, bana kumaş olarak dönüyor. Oho! 50 tane koyunun parasına bir elbise alıyorum. Böyle şey olur mu? Bir örnek. Olur mu? Arap ülkelerinden veya İslam topraklarıdır netice itibariyle. Şu kadar varil ham petrol gidiyor, yerine bir 10 e, tonluk bir tanker e, Arınmış benzin gelmiyor Bir gemi veriyorsun Bir kamyon alıyorsun Bir gemi kadar petrol Gemi dolusu petrol veriyorsun Ham petrol veriyorsun Aşağı yukarı bir Bilmem kaç tonluk 10-12 tonluk bir kamyon kadar Benzin alıyorsun e Bu iş mi şimdi Bu ticaret mi Bu bağımsızlık mı bu ekonomik özgürlük bu. Aynı şey olur mu? Onun için işin esasını iyi kavramak. Bu da kim ne derse desin az önce bahsettiğimiz Allahü Teala delil indirmediği şeylerle efendim, onların ilim sahibi oldukları hususlar üzerinde iki şey duruyor. Bizim şeriatı bilmemiz yetmiyor. Bu dünyanın, kainatın ilmi verilerinden de haberdar olmamız ve ilim alanında da kimseye muhtaç olmamamız, üretim alanında ne tüketiyorsak kendimiz üreteceğiz. Ümmet bunu hedeflemek zorundadır. Başkasının tüketicisi olduğumuz yeter ya. Biraz ümmetin kendisine gelmesi lazım artık. Ha onun için diyorum ki ayrıca kimse başkalarından hiçbir şey beklemesin. Herkes bunun için kendisi ne yapabiliyorsa yapsın, göreceksiniz işler ne kadar hızlı değişecektir. Şu anda ümmet bu halde herkes üzerine düşeni yapmadığından dolayı böyledir. Çünkü bizde sürekli olarak havale var. Bu işi filan yapsın, bu işi filan yapsın, bu işi filan yapsın. Hiç kimse de bir şey yapmıyor. Çünkü o da başkasına havale ediyor. İşler onun için ortada kalıyor. Evet, Cenab-ı Allah'tan davamıza gerçek manada sahiplenmeyi nasip etmesini niyaz ederiz. Ahim. Davamızın farkında olalım, boyutlarını kavrayalım ve bu davaya hakkıyla sahip çıkalım. Bu dava gerçekten bizim şeref kaynağımızdır. Biz eğer dünyada da, ahirette de aziz olmak istiyorsak, bu davaya dört elle sarılmaktan başka hiçbir yolumuz yok. Beşeriyet de başka türlü zaten kurtulamaz. <gülüyor> Subhan <gülüyor> rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun <gülüyor> alel murselin. Musul'un babası vefat etti diye boy istiyoruz. Tamam. Vahap amca. Evet. İhsan Bey kardeşimizin babası Vahap amca vefat ettiğini şimdi Nizam kardeşimiz söyledi. Ona bir dua edelim. Heberlikte amin diyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme men ahyaytahu minna fe ahyiyi ala l-islam. Ve men emettehu minna fe amithu ala l-iyman. Allahümme yassır lana umurana kullaha. Al umur dünyوية و على كل شيء قدير. <سؤال> اللهم سلمنا و ديننا و لا تسلب وقت النزاع مننا و لا تسلط علينا بذنوبنا ملا يخافك و يرحمنا و مقتك و عنا و اللهم على كل من عادنا <سؤال> اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فاعنه على كل خير ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فدمره حق دمير اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اجمع كلمة أمتي محمد اللهم ارحم أمتي محمد اللهم يسر أمور أمتي محمد اللهم أصلح شان أمتي محمد كل إدك على كل شيء قدير İlahi Ya Rabbel Alemin Bizden kimi yaşatırsan İslam üzere yaşat. Kimin canını alırsan iman üzere canını al. İlahi Ya Rabbel Alemin dinimizi selamette ve esen kıl. Dinimize ve ahiretimize herhangi bir şekilde zarar getirmemize, zarar getirilmesine fırsat ve imkan verme. İlahi Ya Rabbel Alemin, İslam ve Müslümanlar hakkında hayır isteyen herkese muvaffakiyetler ver. İslam ve Müslümanlar hakkında kötülük isteyen herkese hak ettiği yıkımı nasip et. Onu yerle bir et, darmadağın et. Eğer ıslah olmazsa, ıslahı kabil değilse, ...onu kahru perişan eyle. İlahi Ya Rabbel Alemin, ...bu İslam diyarını ve bil cümle İslam alemini ve İslam ümmetini... ...esenlik içerisinde, güven ve mutmainlik içerisinde, huzur ve selamet içerisinde yaşat. Bizleri kafirlerin küfründen, fasıkların fıskından münafıkların münafıklığından, zalimlerin zulmünden, şerlilerin şerrinden, kötülüklerin kötülüklerinden koru ve muhafaza eyle. Amin. Ahirette aramızdan göçenlerimize iman üzere sabır ve selamet, esenlik ve sebat ver ya Rabbel alemin. Şu dünyada hayatta kalanlarımıza ve ümmeti Muhammed'e ait bütün hallerimizi bütün durumlarımızı sen ıslah eyleyip düzelt ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Hiçbir hal ve harekette bizi bize bırakma, hiçbir durumda bizi bize terk etme. Rahmetinle, inayetinle, lutfunla ve doğruya yönlendirmekle sırat-ı müstakim üzerinde sabit bırakmakta daima bizim elimizden tut, bizim yanımızda ol, bizi koru ve gözet Ya Rabbel Alemin. İlahi Ya Rabbel alemin, Bundan sonra hayatımızın geri kalan kısmımızı kısmını senin rızan üzere yaşamayı nasip eyle. Son nefesimizi iman üzere vermeyi nasip ve eyle. Geçmişteki hatalarımızı, kusurlarımızı aff ve mağfiret ile. Eşlerimizi, sevdiklerimizi, çoluklarımızı, çocuklarımızı da sıratı müstakim üzere sabit eyle. İlahi Ya Rabbel Alemin, İslam aleminin dört bir yanında türlü sıkıntılarla boğuşan, çaresizlikler içerisinde kıvranan, senden başka gerçekten hiçbir yardımcıları kalmamış olan kardeşlerimizin, Müslümanların, Ümmeti Muhammed'in elinden sen tut, onların yardımcıları sen ol. Yardımcı olarak sen gerçekten yetersin ve senin her gücün yatar. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun murselin ve alamin Fatiha.